Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İhlas Suresi'nin fazileti ve anlamı. İhlas halis, öz saf demektir. Bu sureye bu ad veriliyor. Bunda yalnız aldığın celalî sıfatlara geçtiği için. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kulüvalı ad Tadil-i Sülüsel Kur'an'ı buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Kulüvalı Suresi, İlah Suresi Kurey Kerem'in üçte birine denk eşittir buyuruyor. Demek ki İlah Suresi kısa bir sure Kurey Kerem'in anlam yönünden öz yönünden üçte birine eşit denk geliyor. Kudret-i ne ee, <Gülüyor> Bir gün Peygamber Aleyhisselam oturmuş imleciydi hesabında beraber Cevaleh Selam oda arada oturuyorlar beraberce sahabeler Cevaleh Selam tabi görmüyorlar onlar. Peygamber'in Aleyhisselam adetleri hem hesabında görüşüyor konuşuyor hem de cerbele konuşuyor. Ama sessiz konuşma bu Derken kapıdan zaten biri geliyor Beşide. Cebrahistan baktı, dedi ki Ya Allah Ebu Zer geliyor dedi. Ebu Zer geliyor. esad Ebu Zer. İlk Müslümanlardan kendisi Çok sohbetim o böyle iman gelecek hele. Bu Mekke'de değil Gıfr kabilesi Gıffar kabilesinden duymuş bu kabileden Mekke mükerimede biri Peygamberlik davasında bulunuyormuş diye dayanamadı Mekke'ye geldi. Batıkken Mekke mükemmelde muazzam baskı, korku, terör eşliğe müşkül tarafından. Üç gün Peygamber'i göremez, sormadı kimseye. Üç tane hastalığı gördü. Ona sordu, iman etti. <gülüyor> Peygamber de durumunu görüyor. Dedi ki yarısıyla Allah ben dedim mekkede kalayım. Yani Peygamberimiz iman etti. Sahabe-i Kiram oldu. imanın tadını tattı, aşkını tattı. Öyle güzel bir hal geldi ki dünyadan geçti. Ya Allah, her izin verirsen Mekke'de kalayım. Yok Ebu Zerde. Sen dön kabilelerine git. Orada sen İslam'ı tebliğ eyle. Sıra ilerle gelirsin Medine'ye. Yalnız Peygamber buyurdu buna imanını gizli ama Mekke'de. Açığa vurma. Açık bir gelebilir. Mekke'de çıktı oradan. Çıktı. Batıki Kabe'nin çevresinde <gülüyor> oturun müşrikler. Putra tapmıyorlar. Şarap içiyorlar. Ahlaksız insanlar. Dayanamadı böyle. Dayanamadı böyle. Peygamber'i gördü. İman gözüyle gördük. İman gözüyle gördük. Ne fark ediyor? Peygamberimizin hakikati Muhammed edildi. Hakikati Muhammediye. Aleyhisselam böyle. Onun nuru Muhammed'i gördü. Muhammed'in Nur'un nurunu gördü. Onun, nur Onun esrarına vakıf oldu böyle. İman'a çoştu böyle. Dayanamadı. Ey nas insanlar ne durusun burada? Allah bir peygamber göndermiş imadinde edin diyecek. <gülüyor> Burayı lich etme kalkışmıştık. Lich etme. <gülüyor> İşte Cabrasam böylece Yarısı Allah daha gelen tam bele değil. Belki yarısı belki sabah namazına olabilir. Beşkin kapısından daha yeni giriyor. Bir kişi görüyor. Cabrasam dedi Yarısı Allah. He geliyor, evbuzer geliyor. Zekamı sordu. O onu ibadet inşallah. Evet harifu siz melekler, evuza tanıyor musunuz onu? <gülüyor> Yavruselam makamı gövte üzerinde. Bakın sordu. Siz melekler, tanıyor musunuz evuza? Meşhur, Dedi ki, ya Rasulullah Yavruselam, siz yani ne kadar o biliniyorsa meşhursa, bizim yanımızda daha meşhur daha çok biliniyor. Melekler, -melekler arasında. Kale bir mağaza. Peki cevap bu neyle bu makama çıktı bu? Kale sigarifi nefsi. Lisigarifi nefsi. Nefsini çok küçük. Mütevaz, alça görülüyor böyle. Yapmacı değil böyle. Kendini çok küçük olan bir insan böyle. O nebrik bir insan. Ve kudretleri kudretleri kudretleri Bir de kudretleri kudretleri. Kudretleri kudretleri kudretleri. Çok okuru böyle. İki şeyden dolayı Merdi arasında gökte meşru olmuş. iki şey daha böyle. Biri mütevazi, alçak gönüllü, yapmaya diye geçi inanıyor buna, bir de ilan çok iyi oluyor. Yine Temuk Peygamber Hazretleri, tem, Peygamberimizin son seferi oldu, cihat olarak sefer oldu, savaş olmadı yani Roma ordusu korktu. Şanlıda da Roma ordusu aslında Medine'ye saldıracaktı. İslam'a hızlı kökünden böyle. Peygamber daha böyle davrandı. Tebuk'a gidince eshabıyla beraber Roma ordusu da korktu muhteremler. Tebuk'a gelemedi. Peygamber biraz kaldı ama Tebuk'ta. Bire kaldırdı. Büyükünce Ebu Aleyhisselam geldi. Dedi ki, Ya Resulallah Medine'de de Muaviye bin Muaviye öldü dedi. Muaviye bin Muaviye. Ebu Süfer'in oldu değil ama. Şambarisi değil böyle. Başka Muaviye bu. Şu anda öldü. Canasih hazır. Efendendi. O namazını biz kılacağız. Sıraklı kılıyor. Tavukta. Bakın Cebrail Selim geliyor. Cebrail o derdi. Cebrail nedir? Cebrail yani sıradan melek değil Cebih Ar-ı Samet. Sıradan melek değil mi? Cebih Onların peygamberi, başları onların, meleklerin. Ya Allah, Muaviye bin Muaviye vefat etti. Şu an kendisi hazır. Onun namazı biz kılacağız. Siz de kılın. Peygamber Esra'nın buyurdu. Safa oldular, kılla onun için şahab-ı mezhebinde gaybe namaz yani kılınmıyor. Hikmetler hata bunların böyle. Hazreti nasıl buyuruyor? En rizulen kale Ya Allah. Bir kimse peygamberine şeref buyurdu. Dedi ki Ya Resulallah yani sahabe bu kişi tabi İnni huhibbü Hazi surete kulu Allah ehad. Ben de şu Kur'an suresini çok seviyorum dedi bana. Ben bu sureyi ilah suresini çok seviyorum ki okuyormuş, okuyor doyamıyor buna bana. İlah suresini bana. Namazda okuyor, namazında okuyor. Ben bu sureyi çok seviyorum yarabbi Allah dedi. Kal Aleyhisselam, aslam inne hubba cennete. Onu hemen sen cennete sokacak bilsin bakın. Ede haleke cennet. O sure şeman sen cennete sokacak edeple. Yani cennete girmesiye olacak. Adı bu arada Tirmizi'de. İlah suresi Kur'an-ı Kerim'de kısa sureaptır. Dur ayettir. Fakat muhteviyatı anlam yönünden Kur'an-ı Kerim'in 3'üne denk. Neden böyle üçte bir deniyor acaba? Üçte bir. Kur'an-ı Kerim'i burada peygamberi üçe ayırmış böyle anlam önünde. Birinci bölümü tevhid. Allah'ın varlığı birlerce celece alıyor. Bununla ilgili Kur'an'da ayeti keremeler böyle. Binde ayeti keremeler. İkinci bölümü ahkam, hükümler. Abdest, maat şifrınlar bunlar böyle. Üçüncü bölümü de kasas deniyor, kasas. Peygamber kısalara. Hayatları önerir bile böyle. İşte bu sure konu kadar tevhit deyici ayet-i varsa hepsinin bir özeti olduğu için üçlerinin bedel olmuş oluyor. Şimdi i̇nşallah önce inşallah kısaca bir anlam vereyim. Saatçalım bunu inşallah. Seviliyet <Sessizlik> merrahim Kul huallahu ehad Kul diye başlıyor Kur'an'daki bütün kuller hitap peygamberimize, Mevlamıza. Kul anlamı söyle. Anlamı geliyor. Bu emir deniyor buna Arapçada. Kaleye kulden geliyor. Emirdir. Muhatabı emir. Kul söyle. Haber ver. Anlamına geliyor. Ne kadar kul ne kadar kul varsa Hepsi de peygamberin. Hüve. Hüve geri akıdan geliyor. Hüve zamir. O demek anlamına geliyor. O. Gayet zamiri. Yanında olmayan ben. Hüve. O. Müşrikler solda peygamberin aleyhissamazı terine. Derler ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbin kim nedir? Onu bize bilir. Yani... Bizim putlardan üstün mu acaba dediler? Ne cahalını ortaya koydular. Ağaç paşasının atsan soba yanacak. Ya Rabbi. Yine mevran bela bürdüğ kuve o sözünüz. Kuve zamirdir. Hu Allah. O Allah ki Allah gerçeği İsmi Zat dönüyor. Rab'li ismi. Kur'an'da doksan isim var. 99 bunlar deniyor. Esma-i Hüsna deniyor bunlara. Fakat Allah nefsi bu bütün isimler içinde toplamış oluyor hepsini böylece. Bu isim buna ismi Has deniyor. Rabbimizin özel ismi, özel ismi, yani hiçbir varlığa bu isim verilememiş, verememişler. İlah demişler, Tanrı demişler, şunu demişler, bunu demişler, çeşitli dillerle tapınanlar, putlarına ismi vermişler. Ama hiçbir putperest tapındığına Allah ismini verememiş İsmi has deniyor buna böyle. Şimdi başında Elif var bunu evvela. Elif olmasa Lillahi anlamına gelir. Allah için anlam bozulmuyor. Başında Elif alınsa, Lam alınsa, Lehu kalır. Lehu Allah için. Başta Elif, iki de Lam var alınsın. Sonda ruh kalır. Bu yine zamirdir. Allah demek muhtemelen böyle. Yani bunlar harf çıkarılmakla anlam burada bozulmuyor. Böyle. İsmi has deniyor. ismi celal geliyor buna böyle. Yani bir nevi ulamalara göre ismi azam makamında o makamda böyle. Tabi bu ismi söylemek mesele var. Yani canı gülerinden Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bilhassa sondaki her var He, he sonda, he. o he olmadan anlam bozuldu. anlam şey böyle. Allah, Allah, Allah, Allah cilicâli'ye böyle. Allah'tan bedel deniyor böyle. Veya haber-i sânâ deniyor. Nedir Allah cilicâli'ye? Ehad'ın Allah birdir. Kuvve, zamirdir. O Allah demektir. Allah birdir. <gülüyor> Ehad bir anlamına. Bir de vahid vardır vahid. Solu d dalıyla vahidi. O da bir anlamına gelir. Şimdi i̇şte mesela bir şey alırken Arap'tan ne derler? Hatı vahid kilo. Mesela vahid kilo. Bir külöve. Ead gelmez. Ead, eadiyyet anlamına geliyor. Eadiyyet anlamına geliyor. Huve Nukarreblerin zikri deniyor buna. Tasavvup da. Huve, Nukarreblerin zikri huve. Oh, Allah. Biz bunu bu zikri yapamayız tabii bizler böyle. Günahe gireriz böyle. Çünkü huve, hu, hu derken kişi kendinden geçecek böyle. Bir Allah bilecek böyle. O anda yangın olmuş, deprem olmuş, hastalanmış, kan kokmuş, bunun farkına varmayacak. Hu derken aklında, gönlünde, bütün duygularında ve bir Allah oluşturacak hali. Bu için bunu sıradan bizler derse günah gelir böyle. Hu derken aklına her şey gelir aklımıza. Kanım acıkmıştır, Varış kuşuzdur, karamız ağrır, bir gürültü olur bu aparış. Hu zamiri mukarreplerin zikri böyle. Hu dedim onlar, bir hu yeter böyle. Hu dedi ya taş Allah ismi celal geliyor. Bu da işte gene aşıkların zikri böyle böyle. Aşıkların zikri bu da. Aşıklar Allah demeden yürüyecek duramazlar müminlerden. Duramaz Hı. böyle. Aynı nefes alıp vermesi gibi. Birader bir alıp verme durup biraz biraz sık kendine insan patlar böyle. Patta insan böyle. İşte kim ki Allah Celle Celle bir aşk muhabbeti varsa, onlar da nefes alıp verme gibi Allah demeden duramazlar böyle. Allah Allah der iş yarar bunlar böyle. Ehad, ehadiyyet. Bu da tevhid ehlinin zikri böyle. Ehad, ehad, ehad, ehad. O ancak birdir böyle. Azbir A5'i radansızda biliyorsunuz işkence gördü. Bir takla boynuna sükünen yerlerde dedi yani, ehad, ehad, ehad bir. O bir, bir, bir. Onun eşliği yok böyle. Akşamına da inşallah muhtereme tabi. Allahu samedi. Bu Allah samedi, samedi. Yani buradaki dal de o teyemler. Haşa bazıları samet. Okur, öyle duydum ya yani ben birinden böyle. Amman bozar muhteremler günah var böyle. Samet, haşa samut, dirisi anlamına geliyor. Te olursa, böyle. Dal, Arapça, Türkçe de. Allahu u dal şey Allah-u Samed'dir. Samedaniyet, Allah-u hiçbir şeye muhtaç değil. Hiçbir şeye muhtaç değil. Her şey, her an Allah muhtaç. Her, her an, her şey, hepimiz böyle. böyle. İzi vermezse allah Havayı solamayız. Havayı solamayız böyle. Burası açık. Mırtak var, nefes borusu var, avcı eller var, hepsi var böyle. Havada bol oksijen var, hava temiz, fişanma alamıyor havayı böyle. Al. İzirme istemiyorlar, kalp çalışmaz, kalp duruyor öyle böyle. böyle. Kalp krizi, kalp çektesi, şu bu. Bütün mahluk, her açıdan Allah diyenler muhtaçtır. Melek hepsi böyle. Lem yelid ve lem yülledi. Lem yelid, Allah cilalığı doğurmadı. Haşan çocuğu yok. Bu da Hristiyanlara, Yahudilere ve müşriklere böyle. Müşriklere ne diyor meleklere? Allah'ın kızı diyorlar böyle. Hristiyanlar, Hazır İsa'ya Allah oğlu diyorlar muhtarına böyle. Ve elham Lem yelidir. Yeli vele de yerden gelir. film müzahridir. Yani geri zamanı kapsar. Fakat öyle lem gelince fili mazı oluyor. geçmiş zaman olmuş oluyor böyle. Yani Rabbim doğurmadı, Hayır şahin ol olmaz böyle. Velem yülledi. Ve kendisine doğrulmadı. Yani haşa doğan doğulan olan öyle tabi Birin meyve harcığı böyle, meyve verir, çekide verir, sonra da kurur, çekme, tohumunu atar, kurur, ama neşri devam eder böyle. İnsan ölür, ama evlada torunun neşri devam eder böyle. Ancak bu, muhaloka mahsusur böyle. Velem yekün lehü küfüven ehad. Velem yekün olmadı lehü Allah'a, küfüven ehad. Hiçbir var Allah'a küfü olamaz. Küfü denge. İlvi var böyle. Yani. Olayın olamaz tabi muhtemelen. Şimdi hiç bahsedemiyor bunlara inşallah muhtemelenler biraz. Ehadiyet. Ehadiyet. Bir. Daha doğrusu tek yemekte Tek. Tek. Şimdi bir deyince iki değil mi? Daha fazla değil mi? tek, işi denge olmayan, Rabbim zatında, sıfatında, esmasında, efalinde denge olmayan tektir. Böyle. Bir örnek vereyim, yani güncel olarak. Mesela biri der ki, işte biz cami bir tane, biz iman bir tane, ve hatta işte benim doktorum bir tane. Yani doktor çok ama onun gibisi yok anlamına geliyor Yani tek bu anlamı geliyor. İşte benim köyüm bir tane, benim canım bir tane, şu işte benim doktorum bir tane, onun gibi anlamına geliyor. geliyor. Allah birdir zatında, sıfatında, esma efvalinde, dengânım birdir. Rabbimizin sıfatları var. Biri Zati sıfat dilim bunlara. Zatını, kendi sıfatları. Vücut, var olması. Kıdem, kadim. Bir şey sonra olursa ona hadis denir. Olanlara Rabbim sonra olma değildir. Beka, baki ebedi, sonsuz. Hiçbir şeye benzememez. Havadis muhalefet demiyorum böyle. Hiçbir şey benzemez. Kıram nefsiye, niyet Muhalefetül lil havadis. Anlamı geniştir. Biraz öz istiyorum. Bu çok önemli muhtemel, bak. Muhalefetül lil havadis halde Cenab-ı hiçbir varlığı haşa benzemez. Yani şeytan insana evham verse, kişi haşa zihninde, yani şöyle mi böyle mi, hiçbir deyin hıtrına Çünkü insanlar bile farklı, hayvanlar türleri farklı, cimelek ayrı farklı böylece, Rabbim mutlaka yarattığı varlığa benzemel muhteremler. Yani insan böyle evhan batakta bunu bulamaz böylece. Ancak kul Rabbimin aşkını gönülde bulabilir böyle. İnşallah cennete girersek mühteremler, Rabbinin bütün rahmetine girersek inşallah, orada Rabbim'in gönül cemaatine girersek gö mühteremler. Ama dünyada mümkün değil mühteremler. Hatta Musa Aleyhisselam Turşinada, Turşinada Allah'ın kelamı duyuyordu Musa Aleyhisselam. Onun özelliği o. Adı Kelimullah. Kelimullah. Allah kelamı duyan vasıtasız. Yüzükün yine Tur-i Musa Aleyhisselam Rabbimle konuşuyor yani böyle. Rabbim kelamı duyuyor. Rabbimin kelamı Kulağa gelmez muhtemelen böyle. Bir yönden gelmez böyle. Bir yönden gelmez. Ona bir örnek vereyim inşallah. Öğrenim yani, başlayayım, açılmakla mecbur kılayım biraz da. Bir gün Abdülkadir Güne Hazretleri, yanında öğrencileri, talebeleri, mürütleri geri gidiyorlar yolda. Namaz vakti gelmiş, yolda, çölde, sahrada, e, sağ tutulmayla namaz kılıyorlar. Bir ses geliyor. Gök arasında ses geliyor. Ey Abdülkadir kulum. Artık ben senden razıyım. Senin talebenden razıyım. senin namazı kaldırdım. Artık senin namaza gerek yok. Ben senden razıyım. Talebenin seviniyorlar. Namazı bozuyor Allah'tan. Ben. Hakikaten Abdülkadir Hazretleri namaz devam ediyor. Tek onu uyuyorlar. Abdülkadir selam verince işte başını kaldırıyor işte göğe de bakıyor ey melhun <gülüyor> defa git oradan beri ben. defa git melhun beri yani şeytan şeytan insan şeridine geliyor o yanına geliyor ya Abdülkadir Allah aşkına bana söyle ben diyor çok kişi buna kandırdım böyle diyor. yani saati evliye olun Allah'a dostu olun Allah artık namazına seni artık böyle. Kaldır secden başını. Allah'a da sen yeter. Çok şey yapmadan sapıltırdım. Sen bilin, nereden bilin, şeytan mu diyor. Bakın. İki şeyden bildim. Biri Kur'an göre diyor, Mevlam diyor, bize emrediyor, namazı, ibadet önceye kadar. Madem diyor, Hayya hayat onun sürece namaz kılmadan. Allah Kur'an'ın yalan namaz böyle. İkinizin sensizliğine bir cihetten yönden geliyor böyle diyor. Bir yönden geliyor Allah-u Meclam-ı bir yönden geliyor böyle. Şimdi bir insana gelen bir ses, gizli bir ses geldi. Bir yönden geliyor. Bu tabi mahluk sesidir. Melek bile olsun yönden geliyor böyle. Musa Aleyhisselam Tuklu-i Allah'ın kelamını duyuyor. Yani Allah'ın sohbetini ilahi sohbette. Allah sohbetinde... Yandı muhterem, yalmaz mı? Yani bir insan... Bir evliya sohbette bulunsun... Nasıl feyiz gelir böyle... Her şeyi unutur böyle... Bir Allah hatırı cenni böyle... Kendinden geçer... Hele bir insan bir sahabe sohbette olsun... Hele peygamber sohbeti olsun... işte de hale gelir böyle... Musa ise Allah'ın sohbetine cenni, cenni, cenni böyle... Yandı, yandı, yandı böyle... <gülüyor> Rabbim bana göster ki herini. Enzüüleyk. Erini enzüüleyk. Rabbim ne olur. Dayanamıyorum artık. Cemaline aşık uyandım. Hare <gülüyor> göster ki kendini. Kallen teraniye. Yanmışsa Yani dayanamazsın bana. Karşı dağa bak. Tecer edeceğim ona. Yansıcam ona. Daha dayanırsa dayanırsın bana böyle. Rabbim dati edince. Daha ne olur? Câle daha sanki bir infrak ettiği atom bombası baktarı gibi daha parampoşa tozlu mu olur böyle. Muazzam gözü böyle. Muhtemelen düştü böyle ya. Hare muhtemelen düştü böyle muhtemelen böyle. Dünyadaki bu dünya gözü muhtemelen ışığa bakamaz ki böyle. Bir ampulaya kuvveti ampulaya bakamayızdır. Dünya gözü böyle. Güneşe bakamayız böyle. Kör olan insan böyle. Bir gün Sahabeden biri yalvardı, ya Allah Ne oluyor Allah Buraya bir melek geldiği zaman, o mele söyle de yarasülallah sen şefaat ol da bir görünürsün gör, bana melek, bir göreyim melek dedi böyle. Meleklerim de çok dedi böyle. Bir peygamber dayanmasın ama yani gözlerin dayanmadı melek görmeye. Sonra başlı bir hali gelir. Dedi ki yarasülallah ne gelsen razıyım. Ne olursa olsun, razı razıyım aşallah. Bir melek göreyim. Peki. Tabi onda her zaman melek var pregamber meclisinde. <gülüyor> bir melek, saray melek böyle. Dedi ki, bir de hafif görün bakalım ona bir şey, bir, hafif bir şey, bir hayal gibi görün bakalım. Melek şeref bir nurun şabınca bir gözü kuralım. Onun gözünün aldığı böyle. İnsan bir ampule bakıyorum ya, kuvveti ampule. Göz kuralım. Göz kuralım insan kara beyaz mesela, kara bakan insan böyle kar körlü oluyor böyle. Bir insan bakan bir böylece. Onun için bizi yaratmış ki Rabbim, yaratan yaratmış bizleri, ümür dayama muhterem böyle. İşte Rabbim bir şey beden muhterem der, kıyam bin evsihi kıyam bin evsihi ile kayyum böyle. Ve kayyum kayyum böyle. Bir şeye muhtaç değil. Her şeye mekana şuraya buraya muhtaç değildir. Mevlem kayyum. El hayyel kayyum. Kayyumiyet muhteşem. Kayyumiyet böyle. Kutbu budur. Kutupların böyle. Ya kayyum dedim onlar böyle. Evrenin bütün bir şey yapar böyle. Kayyum böyle. Her şeyi böyle kıyamla tutan böyle. Denge tutan mevlamı. Denge yüzünü tutan böyle. böyle. Her şeye böyle. İşimizdeki zerreler batı önemli. Hücreler böyle. Yerit-i ay, güneş, yıldızlar böyle. Ağaç ve melekler, yalnız cehennemler, Mevlam ve tam meyayetinde böyle. Vahzaniyet, Mevlam birdir. Allah'ın varlığı cel-i vacib i nedir? Vâcib buna. Vâcibül vücud. Onun varlığı vacip. Zorunlu olması lazımdır. Olmasa, bu alem olmaz muhtemelenler. Bu denge düzen olmaz böyle Diğerlerine gelince, mahluka gelince, melek o insan olsun nedir? Varlığı, mümkün vücut. mümkün vücut. Olsa olur, olmasa olmaz. Bir şey fark etmez, yani böyle. İnsan diye varlık olmasa şu evrende, dünyada bir şey fark eder mi? Yok insan daha önceden. Dünya ne olur. Hatta güneş şişeme mesele olur. Mesela evrende böyle. E bir şey yaparız böyle, böyle. Bir de Rabbimizin subuti sıfatları var. Subuti sabit yani. değişmeyen sıfatta var böyle. Mesela Halik yaratıcı. Ama yaradı yaratmaz. Bu değişiyor böyle mesela. Rızak, rızık verir, vermez. Ayrı böyle. Rabbimizin sıfatı biri de subuti sabit değişme sıfatları Mevlamızın böyle. Nedir bunlarda? Hayat. Rabbimiz haydi olması. İlim. Rabbimiz her şey bilmesi. Semih. Her şeyi iştir Mevlam. Basar. Her şeyi görür. İrade. O dilediği olur. Kudret. Her şey gücettir. Kelam meylem konuşur, tekniği yaratır. Açma gerekiyor bunları muhtemelen. Açmadan anlaşılmaz tabii. Hayat, yani dirilik var olma. Rabbim nedir? Yuhyi ve yümit. Yuhyi ve yumid. O hayatı verir, o öldürür. Rabbim kendi ezeli evi diridir. Hayatı meylem meylem. Rabbinin hayatı Hayatı zatiyelini, hayatı zatiyye. Kendi zatından. Şimdi anlamak için ne görevi bunları? Önce kendimize bakalım. <gülüyor> İnsan denen varlık, yani biz. Biz de canlı varlıklarız. Hay diri böyle. Hayatımız neye bağlı? Rabbimiz esmasına bağlı, hay ismine bağlı. Rabbenin diri etmiş, diri oldu, oldu. Sonra dünyaya geldik. Tamam diriyiz. Hayatımız neye bağlı? Hayatımız zati değil. Hayatımız bağlı bir şeylere. Bir beden lazım böyle. Dünya beden lazım böyle. Bedende sistemler var. Mesela sistemi. Burundan başlar abcaya kadar böyle. Dolaşım sistemi. Kalpten başlar, ön dolaşıyor böyle. Sindirim sistemi. Sinir sistemi böyle. Yani bizim hayatımız neye bağlı? Hayati organlarımızın çalışmasına bağlı. Tamam mühide var, bebrek var, kalp var, ciğer var hepsi tamam. E, tamam ama biri çalışmıyor. Hayati organ çalışmıyor. Hele kalp durdu mu? Muhtemelen. soluk alamıyor. Bakın hayat denen bir şey elimizde mi? Muhtemelen. Yaradın eli, elinde. Bende böyle falak. Öylemiş de doktor okumışlar, hastaneye hemen getirdiler beni. Hastanede doktor hastanede ölüyor muhtemelen? Hastanede ölüyor bende. Bir doktor vardı, kalp hastası ya söyledi. Kalp uzmanıydı muhtemelen bende. Hastanede kalp tutmuş, elleri gerin sokmuş bende. Haber mi gelir versen bende? Alamıyor, düşüyor ölüyor, merdivende hastanede. Yani hayatımız neye bağlı? Organlarımızın çalışmasına bağlı. Kim organları? Yok, tamam. Yani bir organın yaptığı işler o böyle. Ne işler değil mi? Bunlar böyle. Böbre yaptığı, midenin yaptığı, akciğerin, karaciğerin, kalbin, beyin hele beyin. Hayaller akıldır böyle. Kim yaratır bunlara böyle? Kimle çalışıyor bunlar böyle? Sonra tamam, organlarımız tamam çalışıyorlar tam kapıda çalışıyorlar. Yeterli mi? Yok. Ne lazım? Önce hava lazım. Önce hava. Hava duramıyorum. Bu işin her yeri hava var. Her yeri burada. Ben bedava. Zengin, fakir, ortak bulur havada böyle. Tuvalete gir, hava solu. Banyoda havayı solu böyle. Yatak olan havayı solu, dağda soğuğu, tarla havayı solu, her yeri hava solu. Uçak solu. hava solu muhtemelen. Hava böyle. Bunu Rabbim bedava veriyor, bedava Her Herde var bir şey evveler. İkiniz su. Evveler hava. havası da olmazsan evveler. İkiniz su. Su tamam herde olmuyor ama yakında oluyor evveler. Kuyudur, buyudur, esnemesiz, dereler, göller, şunlar, bunlar. Evlilik işle getiriyor, evlilik işle bulunduruyor bunlar evveler. Su da bedava aslında evveler. İşte bu halde başkamp terelik. Açıyan, uçta akıyan böyle. Üçüncüsü gıdalar mı istedim? Gıda böyle. Bunlara bağlı bir şey böyle. Kişi aç kaldı, gıda sıcak kaldı. Yaşayamayız. Sus kaldı. En yani az üç dört gün fazla yaşayamıyorsam böyle. Havası işle yaşayamıyorsam böylece. Bunlara bağlı. Bir de bunun dışında her an bir kaza olma ihtimali Her örnek insan böyle. İnsan bir düşebilir, beyin kanam alıyorum, şu olabilir. Yani hayatımız hiçbir sigortası yok mu temel? Hiç böyle. Kişi hastaneye gider, bütün tahlil yaptırır böyle, filmi çektiler böyle, sağlam düşkündür, evhamlıdır artık böyle, üşenmez böyle, hastaneye gider, baştan başa kontrol etirler her tarafını. Nasıl olur ben? O çok sağlamızdır, öte gözler. <gülüyor> ona çıkar bir araba şarjı motorları doktorlar bu şekilde böyle. Hayvanlarda, kardeş hayvanlarda bize benzeyenlerde çoğu farklı var böylece. Bir de balıklar o mesela denizde balıklar bazen. Onların da hayatı başka bizden biraz böyle. O da hayat sahibi farklı böyle. Evvela anatomisi farklı, fiziksel yapısı başka böyle. Suyun yüzeye şekli var böyle. Ona göre Sonra balık ne yapıyor Orada balık avcıyla solun yapmıyor avcıyla solun yapmıyor böyle. Bizim avcıyla solun yapsın, e bir suya düşsek, bir de hava nefes hava kalsak, bütün ağzım burnum su girmiyo temeller. ölürüz embeler. Ne balık ne yapıyor? Ona solungaç kaç solungaç. solun var kırmızı biri böyle, böyle. O renk güzelse, parlasa taze bal zaten böyle. Solungacı o böyle. Ne yapar? Solungacı öyle. Devamlı havayı alır. Bütün gazları onunla solungacına gelir. Oradan o ok alır. Süzeler alır onu. Diğerini püskürtür böyle. Püskürtür atar. Devamlı böyle. Alır yalnız bak böyle. On hayatında başka bir şey. Onun da hayatı var böyle. <gülüyor> Sonra cinler var. Hayatta cinden var. Hayatta cinden var. Onlar beden daha fazla cinle hayatlar verirler. Onların yaptığı gazdan gazlanırtıları sıcak gazı yarattığı cinler, hafif, böyle, şeffaf böyle. Şeffaf şimdi cinden denizin dibine dalar çok zaman kalır. Simay sen zamanında onlar deniz galvas, deniz dalan böyle. Dalar denize, o da incin meri çıkarır denize çıkarıyor böyle. Yani cinder. Hayatı bizden farklı böyle. Okcine bağlı mı? Değil onlar okunlarında böyle. Okcana bunlar böyle. Cinler böyle. Denizin dibinde, okyanusun dibinde 3-5 gün kalır böyle. Uzayda bu uz zaman kalır. Hatta Periqam önce, önce bunlar göğe çıkarlardı. Milletten konusunda duyarlardı bunlar böyle. Cinler. Salve yasaklar bunlar böylece. Yani uzayda yaşar bunlar böyle. cinler böyle. Onu ölüme de farklılar farklı. De. Öldüğü anda dünyada cin çok bizden çok da kalabalık cinler ama cin mezarı yok. De. Cin mezarı böyle. Öldü mü hemen onun bedeni olur? Zaten gaza yaratıldı. Havaya gazlara karışır. De. Kaybolur gider böyle. Biz hemen kaybolamıyoruz. Mezara gömüleceğiz. Uzun bir zaman şirme deneyim başlar böyle. Saçta dökülür, kirpiye dökülür, deriler çürür, çürür, başlar. En son kemik iskeleri çürürüz. Uzun bir zaman ister bizler böyle. Kalbimiz çap Bunun için biz toprağa dönüyoruz muhtemelen. Cinder öldüğü anda hemen biraz sonra hemen zaten gaz yaratılmıştır. Havada gazları karıştırır. Kaybolur gider böyle şey. Böyle cenindir. Cenin. Tıpta madrenin fetüs. Anakandaki çocuk muhteremler. O da canlı, bu da alıyor. Hayatta farslanmıyor. Şey. O da gıda alıyor. Ama aldığı gıdan mideye gitmiyor ama. Varsa inmiyor. Tuvalete gitmiyor. Yani Cehennet hayattan bir örneği bu. Bize örnek bu böyle. Çocuk gıda alıyor. Nasıl alıyor gıdasını? Annesinin kanından böyle. Anne kanı onun göbeğin koordineli ona bağlanıyor böyle. Arada eş deneyi, plasenta diye tıp dilinde ona bağlanıyor. Kadını yer işer, sindirir, hatta ne yapmışsa, neymişsek ona göre böyle, o kana dönüşür. Sülün onlara göbek kordağından kanlaydı böyle. Hem kan verilmiş oksijen gider, orada havaya solumuyor çocuk, Abiciye çalışmıyorlar. çalışmıyor Çalışma böylece, hayat farklı böylece. Bir de melekler olur hayatı böyle. Öyle onlarda. Melekler ise nurdan yaratıldığı için maddi ötesi melekler. Nurdan yaratıldığı için meleklerde beden yok bizim muhtemelen böyle. Her şekilde girer melekler meleklere hiçbir şey engel olamaz geçmelerine. Yani bir insan bir demirden bir kaleye kapansa çelikten kaleye bir odaya kapmasa bir insan böyle. Yani ölmemek için azarsıran gelibesin buraya diye bir insan. Şirtiyozafsakinesi ne? Kovan şirti yapmışsa her tarafı muazzam konulsa nasıl bazı ışınlar mesela da ışınlar falan bazı geçiyor mesela böyle, şeyin içlerine veren falanlar metre geçerler orada böyle. de geçer o tarafta. geçer. İşte Rabbin hayatı tabii bunlara benzemiyor o halde. O hayatı zatidir. Ebedi ezeliidir bana. Gelelim inşallah ilim semi, basar üçlemir birden. İlim Allah her şey bilmesi, Semi her işitmesi, basar her şey görmesi. Üçlemle bakalım inşallah öz yapalım. Vema al an rabikem melam bürüyor rabbinden vema al an rabikem skazetin külafis samay. Yerde gökte bir miskale zerredin. Zerre miskale bir şey Allah ilminden gezi değilim. Bak. Ve ma ye'azüb an Rabbike. Allah ilminin dıştan uzattığı ilmeyle ilmindendir böyle. Miskale zerre. İşte ağırlık. Zerre ağırlığı bir şey. Zerre. Fil arde ve lafis gökte. Dediniz zerre, en küçük maddeye adı zerre deniyor. Zerre Arapça. Zerre, en küçük madde. Ne kadar küçük? Tabi eskiden müfessirler bunları zamanlarına göre yorumlamışlar. Bazı demişler ki, en küçük karınca kadar demişler. Bazı da heba-e-mensura demişler. Uşam toz. Ebeber demişler böyle. Tabi günümüzde böyle delmez muhteremler nedir en küçük madde? Atomlar muhteremler. Atomlar böyle. Atom tabi bulmayacağım. Anlaşıldı bugün. En küçük madde atomdur. Hakkınız fil adı vela fis semai yeryüzünde dünyada, denizde, dağda, göklerde ne kadar atom varsa bunu hepsi Rabim, bunda hepsi rabim biliyor sayısını biliyor mevlam, mevlam bunları görüyor, Sesini diyor böyle. Tam zikir Güneş atomdan mı türemler? İki çeşit atom vardır hidrojen, helyum atomundan böyle. Güneş, yıldız hep aynı şekilde böyle. Gecekenler katı madde böyle. At, atom, ışalı atomlar. Katı sıvı gaz haline böyle. Helyum, hidrojen yıldızlar böyle. Hidrojen atomu helyona dönüşür. Fazlası açığa çıkan enerji olur muhterem böyle. Demek ki bir tek atom memerden gizlediği muhteremler. Atomun çok mu küçük muhteremler? Tabi göz bunu gör muhterem böyle. Şöyle bir örnek verelim böyle bir iğne, top iğnesi, ucu. Bu ucu böyle en aşağı ne kadar atamamı da yani mesela bir milyon müterem en aşağıda böyle daha fazla da böyle. Bakın top iğnenin ucu en aşağıda bir milyon yani bin kere bin müterem atamadı böyle. Top iğnenin ucu krusiye düşse kolokunu bulamamı müteremler. Ona bölünse hiç görmüyordur belki. Bakın, bine değil böyle, bin kere bine bölüyor bakın. Girim bir atamamında bölüyebilirce. Bu kadar atınlar tabii sayıya girmez bizim açımızdan rakamlara girmez. Bir işiysen bakın size bundan sığmaz bunlar. Aldığınızda göremiyordur. Vela esgara minzali keh bak melam bür <gülüyor> ya bunun daha küçüğü de Allah Teala biliyor görüyor bu daha atomun küçüğü de böyle en küçük atomunun onun küçüğü var mı var mıdır atomun küçüğü var böyle atomun işte çekirdeği var atomun küçüğü ne kadar yüz binde bir Atam 100 bin defa daha bir çekirdeğinden muhtemelen. bin defa böyle. Çekirdeği var böyle. Baklar düşünün ki iğne ucundan bir miğne mi ucundan böyle. O bir miğne ucundan bir miğne bu atom içerisinde bir çekirdeği var. Yüz bin defa daha küçük böyle. Etrafında dönen elektronlar var. Elektron var. Bakın o sehemde. Düşünün ki orta aşağıda yani atom diye bir şey bilmediği zamanlarda zaten zerre en küçük madde anlamına geliyor. Zerre. Yani maddenin son artık. Daha küçük olmaz ona böyle. Zerre. Bak belan biliyor. Vela eskere bin zaleke. Onun daha küçük alabiliyor. ona gizli var. Onun daha küçüğü de atomun şekildiği eteham dönen elektronlar vardır. Elektronlar kardeşler. Kaç elektronlar muhtemelen bunun için şey işte atom numarası bunun belli böyle. Bir de atomun çiftliğinde iki madde var. El meşhur olduğunu, proton, nötron diyorum bunda. Proton, nötron. Proton, elektri, elektron eşit sayıda onun da onu böyle. İkisi böyle. Helyom'dan mesela, hem atomunda, hidrojen atomunda birer tane be. Helyom'da ikişer tane böyle. Bunun yanında doksan iki tane madden. Yani. 92 tane bakınız. Rotom var şeklinde elektronik. 92 tane çapına dönüyor böyle. İşte Mevlam bakım işte Mevlam böyle bu madde aleminde bunlar tabii. O öbür başka. Madde aleminde atom var böyle. Yani Güneş'te karşıdaki hidrojen atomu ve helyum atomu var Güneş'te. Sıram rakam ısımıyor senden bana. İradiza birimi olunca artırır buna rakam yok buna da. İnsan bana. O kadar irinler var garashiler. Ne? Hepsinin bunları görüyor, biliyor. O yarattı, o yönlendiriyor sema'lar. Ne kadar cansız varlık varsa her nota bağlı hepsi bana. Atanıyor hepsi bana. Kaleşte olsun, dağlar, taşlar, denizler, su var. Atomlar bunlar. Su atomlar bunlar. Atmosi, havada gazlar. Gazlar atomlar bunlar. Gelin canlılara. insan, hayvan, bitki. Bunlar ne var? Hücre, en küçük. Hücre var mı? Hücre. Bir insanda ortalama 30 trilyon hücre var. 30 trilyon hücre var. Bir insan. Ortalama. Yani i̇ri insan daha çok oluyor böyle. 30 trilyon, trilyon, trilyon muhtemeler. Hakkı'nın bin tane bin, bir milyon böyle. Bin tane milyon, bir milyar. Bin tane milyar, bir trilyon muhtemeler. Hakkı'nın o zaman doğru. Düşün ya. Bin tane bin, bir milyon. Bin tane milyon, milyar. Bin tane milyar, bir trilyon böyle. Bir insan beni ortalama insanda... 30 trilyon Bunu sayı ömür etmez muhteremler. Bu Kim yaptı bu hücreleri muhterem böyle? Rab'im bunu hepsini görüyor, biliyor muhteremler böyle. Hücrenin çekirdeği var. Hücrenin çekirdeği var. Çekirdeği de hücrenin beyin merkezi, yönetim merkezi böyle. Çekirdeği çekirdekte bir sıvı da duruyor böyle, sıvı muhterem böyle. Hücre, sıvı dışında böyle böyle. Onun alığı gıdası da böyle. Hücrenin içini denir ama içerisinde... Ya kromozom var. Kromozom deniyor böyle. Balık ağı şeklinde 46 tane var böyle. Yalnız cinsellik kromozomunda 23 tane. Erkekte kadın da var 23 46 tane. Var. 46 tane var. Bak her insanın bedeninde cinsiyet kromozomu hariç 46 tane kromozom var. Her hücre içerisinde böyle. Bunu kim yarattı muhtemelen böyle. Üzerinde genler var, DNA'lar var muhtemelen böyle. nedir? O canlının kimliği onda işte. O canlının kimliği, karpuzsa karpuz, elmasa elma, insansa insan, hayvan sayvan, o DNA'da muhtemelen böyle. İşte dena değişti mi, nesil bozulmuştur muhtemelen böyle. Hule değişti, ahlak değişti böyle. Sonra patlamak, işte muhtemelen böyle. Yani günümüzde bir patlama var var. Patlama. Patlama. Muhtemeler. Genler bozuldu muhtemelen? Gıdalar bozuldu. Dene oynanıyor. Dene oynanıyor. İnsan nezle bozuldu muhtemelen? Bozuldu oluyor? İnsan da patlama. Patlama. Muhtemeler. İyisine karşısına kanun çıkar. Her insan baştan polis dikemezsin. Polisi bulunca vurur böyle. Önce kromayı da vurur böyle. Bu tamam böyle. Bırakışı böylece. Kişi anını vuruyor, kendini kızını vuruyor, intihar ediyor böyle. ya Bunlar patlama muhtemelerdir. Bu denen olandı, so imanına zayıf muhtemelerdir. İman gücü insan bunu aşağı verir. İmanın gücü öyle, zayıf muhtemelerdir. Hala günümüzde din dersine karşı çıkanlar var din dersine. Efendim zorunda olma din dersi muhtemelerdir. Yazıklı olsun be, yazıklı olsun be muhtemeler ya. Allah'a bilsen, tanısan mı sen böyle? Allah'ın kulu yapsan mı böylece böyle? İnsan başı boş mu? Hayatı elinde mi senin böylece? Bakma. Nakı, işte bize var. Bunları yaratan Allah. Bunları yönden yine yani yönlendiren. Öyle mi yönden muhtemelen böyle? Yani ana karındayken hücre mesela. Ana karındayken daha ne yapıyor? Göz hücresi göze gidiyor. Ama Nasıl? tam disiplin de böyle. Hiç şaşma yok böyle. Disiplin de böyle. İki göz var böyle. Eki sayıda. Böyle. Mesela bir askerliğe yeni gitmişler. Herkes şaşırıyor birilerini böyle. Oraya mı buraya mı? Şurada mesela okula yeni giriyor. Yeni de giriyor. Bir sınıfa giriyor şaşırıyor. Oraya giriyor buraya giriyor, buraya giriyor muhtemelen böyle. Ya böyle. Hücre muhtemelen der. İki böbrek var böyle. Eki şey gidiyor böyle. İki aya iki ele eşit bir gidiyor böyle. Hücrene yaratan, yöneten, yönlendiren bakın. Der, der. Onun içine denansına, kişinin kimliğini koyan Mevla muhtela böyle. İşte Rabbil gele şanzetir muhtela bakın. Yerde gökte canlı cansız ne varsa böyle her birisinin bildiği gibi, yalnız efendim, ayı güneşi biliyor değil böyle, kaba değil böyle. Ayda kaç tane kat atom var böyle? Yıldız'da kaç tane e, gaz atomlar var yani. Orkun altında atom var, böyle. Hücre var, hepsi bunları görüyor, biliyor, bülüyor. Şimdi görmek, bilmek, işitmek yeterli mi? Tamam, Rab hepsini görüyor. Hepsini biliyor. Hepsinin bir zikri var. Hepsi zikri var böyle. Bu iştiramında yeterli mi? Hayır. Ne var? İrade, kudret. İrade, kudret. Şimdi, bizde de irade var. Beyinde, irade. Yani insan denen varlık muhteremler en aciz varlık kişi kendisine bilirse böyle. göz kapı açıp kapanıyor bak. İradanize bağlı. Dudak açıp kapanıyor. Bir hareket ediyor. Parmak hareket ediyor. Şunlar bunlar böyle. İş uygunlar böyle. böyle. Bunların her biri ama beyindeki merkezlere bağlı. Kablolarlar böyle. Adalet sinir diyor. Sinir sistemler bak. Yani sinir denen etten böyle kablo ile her biri beynin gömerkeze bağlı duruyor ama. Bir kablo arzu yaptı sinir sisteminde organ çalışmıyor durumda. El teşhuk oldu bir ama. Bunun olmaz abad. Ya olmaz Şimdi bilmek, görmek yeterli değil. Havada uçuş alacak. Uçak da uç, arzalandı. Elimdeki Amerika'nın başkanı yanında bakanları şunlara bunları basın vesaire şunlar bunlar uçak Avrupa'ya geliyorlar. Okyanusta... uçak arzulandı. Tamam radardan görüyorduk abi radardan böyle. Televizyon konuşuyorlar. Hatta görüntü verebiliyor. Görüyor insanları görüyor, kaptanı görüyor, pilotu görüyor. Uçağı görürler radardan böyle görüyorlar böyle. Onlar Bunu biliyorlar ama elden bir şey gelmiyor sanki böyle. Elle bir şey gelmiyor bana. Bakır ne düşecek ya bakalım böyle. Yani düşeceği yer onu kaybetmeyin korku aranınca böyle. Düşeye yer o zaman böyle. Elle bir şey gelmiyor o Yani bütün dünya ayağa kalksa bilimle ortaya serişte elden bir şey gelmiyor medet. Bakır yani şey yani şey bu kadar böyle. Şey yağmur bulutu geliyor. Kuvvetli bir yağmur geliyor. Sel olabilir böyle. Ahmet olabilir, şu olabilir, bu olabilir. E, e, Meteorolojiye işte doğru yakın tahmin edebiliyor. Haber de verebiliyor. Ama önlenemiyor bu bak böyle. Yani bulut göze gözle görünüyor icabında. Bulut göze görünüyor. Gök sesi insan duyuyor. Geldiği insan biliyor. Geliyor. Ama her hoşlanmaz böyle. Amerika mesela en şey gelim, ülke mesela günümüzde böyle kasırga fırtına, tipi kasırga gibi böyle. Ağaçlar çıkıyor böyle, ortunda çıkıyor böyle, hayat duruyor böyle, hayat duruyor böyle. Elle gelmiyor. Ne gelir? ne giri irade kudret. Nasıl ki bizim bedenimiz beyinleki merkeze baloturken, beyin Allah'a balotma. Şimdi zaman gibi değil mi? Refleks deniyor. Refleks deniyor. Aslında bu ilahi yönlendirme bu böyle böyle. Bazı ani halde kişi mesela elini sobeye sobeye mi çeker böyle böyle? Mesela tenyatı hemen mi çeker böyle? Yani emre giriyor beyinde yapar bunu. Refleks nedir bu? Allah yöndürür aslında bu zaman böyle. Yani beyin her şey beden bağlı, bağlı böyle. Şimdi bütün varlıklar muhteremler her bir hücre her bir kromozom, her bir DNA her atom, hepsi bunları Allah yarısına bağlımsın böyle, ilahıyla başlılar böyle böyle. Ve ilah irade engile bir engel yok. Allah dedi oluşmuş sen böyle. Kudret, kudret böyle. Nedirim evladım? Allah künşeyin kadir, onun kud her şey yeter melikudumuzun. Her şeyin kulutu yeter. Yine onun sıfatlarından kelam tevhid kaldı. Sen çalışıyorum. Yani ilah sorusu şöyle en aşağı bir el lazım ki asonlar da böyle. Kelam Rabbinin sözü, kelamı konuşması. Rabbim konuşur. Meleklerle vasıtasız. Musaçlar böyle. Vasıtası böyle. Rabbim'in keramında harf, kelime, ses yok muhtemelen böyle. Rabbim duyuruyor muhtemelen böyle. Peygamberlere vasıtalı evlilerde ilham şeklinde. Evlil ilham şeklinde böyle. Rabbim kudanını göndene ilham eder. Rabbim dilerse kudanını bir anda Kur'an-ı Kerim bir nakşeder. Bir anla nakşeder böyle İşte Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamıdır. Ezeli kelamı Kur'an-ı Kerim'e Demek Kur'an-ı Kerim'in kişi Allah'ıyla konuşuyor muhtemelen Kur'an-ı Kerim'in kişi böyle. Tekvin. Yaratmak. Yaratmak böyle. Yaratmak yoktan var etme demektir. Yoktan var etme. Demektir. Mesela evde misafir gelecek, işte Sözlü, haberli, daveti neyse gelecek. Tabi onlara bir şey yapmak gerekiyor. Ve ne yapıyor hanımı? Bir bakıyor Değil mi? Acaba ne var evde? Malzeme. Bunu acaba Az. İşte şeker şereli mi? Ya böyle mi? şunu mu? Böyle. Ne yalnızca böyle. Bakar eyvah yok. Evet yapacak. Böyle yapacak, basre yapacak, şaşırımı yapacak. Ne lazım? Malzeme lazım. Malzeme. Böyle karışık yapacak bunlar hep böyle şey. yaratmak Allah'ın mahsustur. Bu için bazıları diyoruz, yarattı. Haşa, yaratmak kaçırılmaz böyle. Yaratamaz. İnsan ne yapar? İnsan mevcut malzemeden bir şey yapar böyle. Mesleğine göre. Demirci demirden bir şey yapar marangol ağaçta bir şey yapar, kuyuncu altında bir şey yapar. Ne yapar kul? Ancak malzemeden bir aletlerle. Mesela bir sanayici, yani otosanayici kişi böyle, mesleği, onunla ilgili araba arzı yaptığı yolda. Ama eyvah, şu da lazım, bu lazım. Malzeme. Mesela pense, şöyle işte böyle. Şu anahtar şu yok bu yok yandı böyle bak yandı böyle. Mevlam nedir? Yoktan var eden yoktan böyle. Yani yokken var eden Mevlam böyle. Şimdi iki alem vardır orta ayrılır gelenlikte böyle alemi emir alemi hak denir alemi halk Alem halk madde alemi böyle. Şaşkın bu alemleri nedir yaratır? Nasıl hatırlam orada? Sebep nedir kuralıyla yaratı buradan dedim. Aşama aşama yaratıldı burada böyle. Allah bu kuruğu koymuştur. Kur Allah koymuştur burada böyle. Bir i̇nsan yazacak mesela ana karnından başlasa bile ana karında uzun uzun kalması gerekiyor böyle. Doğuzaya aşağıya kalması gerekiyor. Bu iki dünya savaşında bir Alman generali Cepede yaralanmış, bu hastaya gözünü kaldırmışlar. Şimdi doktorlar suyu Generali, Alman generaller. Diyorlar ki bak diyorlar tabi o gün için bu kadar zaman diyorlar değişti şimdi. Yani teknoloji var, bilim, uçaklar var, tanklar var, tank savarlar var, füze de var, şunlar bunlar var. gün daha gelişti bunlar. Diyorlar ki yani neden böyle savaş yavaş gidiyor? Alman generaline, neden daha hızlı savaşmıyorsunuz? Neden daha çabuk savaş bitmiyor? Neden bu kadar yavaş şarkı ediyorsun bu şekilde? Bu kadar bilim teknoloji var. Dedi ki genel onlara muhteremler, Hazreti Havva diyor, ona inanılır Hazreti Havva'ya. Hazreti Havva diyor, kaça doğum yaptı? Dokuz ayda. Şimdi diyor, ben dokuz ayda. O taş döneminde diyor. Kabataş yemaz diyor. Dokular doğum yaptı. Bu bilim, teknoloji var. Niye hızlanıyor bu doğum diyor. 15 günde olursak, 15 günde. Taşıması morsu karnına muhtemelenler. Allah'ın kovduğu kurallar var. Alime halkı deniyor. Madde alim Mesela günümüzde yumurta kuruşan makineleri var. Yumurta kuruyor tavuk buna cici çıkacak bu şekilde böyle. Ne kadar zamanı çıkıyor? 3 haftaya çıkıyor. Yani tavuk altında ne kalıyorsa aynı müddet bakımda. Efendim işte makinem daha hızlı dönüşsün, ısı daha fazla versin, bir hafta olsun, olmaz da böyle. Tavuğun altındaki ısı ne kadarsa aynı ısı veriliyor. Aynı ısı veriliyor, fazla vermiyor. Yomda pişer, yanar, ölür. Soğuk olsun, donar. Onu, onu aynı ısı veriyor aynı zamanda böyle. Böyle. Bu alem ve haddenin bu alemde her şey böyle aşam aşağıma ortaya böyle. Kişi bir filan döküyor, ağaç filan meyve filan dökülüyor. Hemen olmuyor ama. Hemen olmuyor. Önce kök bir yerine. Yani yukarı hiç böyle. O da yudurur böyle. Önce kök bir gelişecek böyle gelişecek, tam yere yapışacak. Bir de alma başlayacak. Ondan sonra gövdeye başlıyor mevbandır. Ondan sonra boya, ene gitmeye başlıyorken, bal bunlarını sağlar. Ondan sonra Yani her şey burada zamana bağlı, Allah'a koyduk, kurala bağlı bir şey. Bir de alemi emir dönüyor, matürküsü. Orada böyle bir zaman bilim yok. Orada, Orada ne var? Kün ve yükün. Mesela melekler veya bundan melekleri böyle, yarattığı anda bir anda tam kamil yaratır, öyle kalır böyle. İnsan yalnız dünyaya bebek gelir böyle, çocuk olur, koşar, şunlar bunlar, aşama aşama böyle. Sonra yaşlarına geri dönüş vardır böyle. Alem emirli bunda yok bunda böyle. Allah yarattığı varlığını yarattığı şekilde yarattır, öyle kalır böyle. Öyle kalır bunlar. Şimdi, Kur'an keriminde biliyorsunuz, Kur'an meallerinde böyle, İhlas Şurası'nın da tabi meali var. Türkçe Kur'an mealdirinin bunlara böyle. Şimdi Muhteremler, Kur'an mealini okumak pek insana fayda vermez Muhteremler. Araplar, Araplar ananlar. Arap. Anad Arap olduğu halde Arapçığı olarak keskin kuvveti bildiği halde her biraz Mekke, Mekke, Medinelerine şeyler, Arap daha firsik olan Arapçaları daha konaklama e yakın Arapçaları öyleyken konaklama an ana vereyim diyorlar. Yani Korkular veren böyle. Ne abi onlar böyle yani en işte dört beş ilim dört beş sene. Sarihler dahilim, bediye beyan, medel Hakikat, usul ürünler varmış, bilimler var böyle. Okuma da vermez muhteremler. Acilene yani, muhteremler Kur'an ilmine tefsir eden çok meraklıydım böyle. Çok meraklıydım. Onun yani, tabi bir ilm-i sarf okuluyor. Emsile, bina, mahsut, ezi gidiyor böyle. böyle. Emsile önce kelimeler veriyor. Bina, mahsut, ezi de böyle gidiyor. Onun sonra dahi başlıyor. Avamelyam başlıyor. Bu şekilde. Şimdi sarı, navi okuduk. Arap çağırtık, ibadet başladık yani böyle. Yani artık mana verebiliyoruz bu şekilde. Ama ilmi mana okuyacağız. Medya bir ay ilmini onları. Hocam bunlar için Sıraya konuyla tabii böyle. İlk dedi hocam, hocam dedim. Ben dedim tepsi okumak istiyorum dedim böyle. Dedi ki bu ilmi okumadan okursan okusaydı Zırnık olsun dedim. Zırnık dedim. Manı, mecazi var, kinaye var, müteşebiyatı var, hakikati var, mücme var, müşkil var, zahir var, nas var, muhkemi var. Kur'an-ı Mesela mecaz anlamında. Mesela yedullahi geliyor. Haşa bak, Allah eyliyor. Kur'an'a geliyor ama böyle. Evdeyim. Peki ne manaya geliyor bu? Şimdi diyeceğim mecaz muhtemelen. Mecaz-ı Der mesela? Bu üç elinde mesela. Bir işin var, koşuyorsun sağa sola, ya ne yapayım, kime gideyim, nereye gideyim, ne yapayım? Ne diyorlar? Bu üç elinde. Elinde mi olur? Yok. Onun yönetiminde ona bakıyorum. Şimdi mecaz var mesela, kinaye var muhtemelen. Hakikaten çok anlılar var böylece. Mesela mecaz, ne diyoruz? Baba yem diyor kızım oğlum sobu yanıyor mu? Sobu yanıyor mu? Sobu yanar mı? Ne de bu mecaz baktım böyle. İşte o odun külü yanıyor böyle. Kızım baba kahm diyor. Tencere kaynıyor mu? Tencere kaynar mı? Şimdi çorba kaynıyor. Süt koymuşum da böyle. Tencere kaynıyor mu? De, tamam tencere kaynıyor. İkisi yalan. Mecaz mı bu? Şimdi bu var ya muhtemel kuran müalleri, yani kişiye. Arap bir olsa bakınız, yani ana deyip Arap olsa, hatta Mekke, Medine olsa kişi bile e, sardayı, şunları okumadan böyle mana veremiyor muhteremden. Çünkü bir kelimeden kaç kelime çıkıyor? 500 kelime çıkıyor böyle. Şimdi, bu ne derim mealiler muhteremler? İlk okul talebelerine, iklimi sınıfta böyle. Bana hastalıkların bilgisi verilir. İşte kızıl kızamış şundan bundan öyle falan böyle durumlara böylece kısa da böyle. İşte ne de kızılı hastalığı kızamazlı şundan bunlar aslında bilgileri hafifleşiyor kara böylece. Çünkü bunu okur o ben de biliyorum bunları da böyle. Ayrıca listedeki başka, tüm okuyan başka, onunla uzman doktor başka, doktor başka, profesör başka falan. Bak sonra gelin mutlaka bana. Gelmiyor? Yani Kur'an muhalileri muhtemelen ilk yoldaki çocuğa verilen bilgi kadar aslında bunlar böyle. böyle. Bu da nedir Kur'an muhalileri de bu kişinin kafasını erdiği anlayabildiği, alabildiği muhtemelen. Bunun için on tane Kur'an koy aynı var böyle. en fazla kelimeler var Yani Birbirinden çalar bunlar böyle. Her Kur'an yazan bakınız böyle faydalanan bakınız. Hepsini gözden geçirmiştir böyle. O bu böyle mi bu, bu şekilde? O ne yapar? Bir daha değiştirir. Farklı yani olması için böyle. Farklı farklı. Bu için muhteremler, yani tavsiyetten kuranlar okumayı. Çünkü öyle kişi var ki, ben Kur'an-ı araştırdım diyor. Kur'anı bunu bulamadım diyor. Allah Allah nasıl araştıracağım Kur'an-ı araştırdın sen de? Ya da böyle. Şimdi bir de muhteremler şey vardı esma Tevhid, efhal Tevhid da onakil kamalara böyle İlahi Fatiha.